Afganistşam, Afganistan, Kerem, Çağlar Büyülemiş gözleri demokrasi sihirbazları, muvafık gibi gösterirler şirk ile tevhidi. Bir sayhayı tevhid ile arzın mücahitleri, tıkmışlar keder kafeslerine, küfrün önderlerini. Afganistan, ölü gözünden sürme araklamaya çalışan işgalci ve gasip imparatorlukların, feryad-ı figan eşliğinde tarihin foseptik çukuruna batırıldıkları küresel küfrün baş belası topraklar. Şam, halkanın içinde bir tiran olarak herkesin kalbine saldığı korkunun kat, pe kat fazlasını bizzat yaşamakta olan zalim tağutu, Şii, Yahudi, Hristiyan ve putperest tüm hamilerinin gazlanmalarına, himayelerine ve desteklerine rağmen kendisini sekerat-ı mevte sokan bumerang. Afganistan, kahredici bir güce sahip olduklarını zanneden modern savaş ve sömürü baronlarının tüm güçleriyle yaptıkları hücumlara sabır, ihlas, tevekkül ve dua ile karşı koyup direnerek Allah'ın yardımıyla her halükarda kazanan taraf olan mücahitlerin müstahkem şeref kalesi. Şam, mücahitlere şiddetli düşmanlık besleyen Batı ve ABD ile aralarındaki kan uyumunu dostluğa dönüştürme yolunda hatırı sayılır bir mesafe kat eden Acem kurnazı, dilbaz farsist şialar ile paralı katiller sürüsü Hizbülesed'in karınlarında kaç bağırsak olduğunu gösterip iğrenç niyetlerini deşifre eden turnusol kağıdı. Afganistan, son asırda sırasıyla İngilizler, Ruslar ve Amerikalılar başta olmak üzere tüm emperyalist küfür güçleri için yedi göbek zürriyetlerinin dahi asla unutamayacakları ölüm, öfke, kahır, keder ve endişe coğrafyası. Şam, dünya var olduğundan beri şu gök kubbenin şahit olmadığı ölçüdeki ve tüm dünyanın adeta canlı yayınlarla takip ettiği Şia Nusayri ve onların yamağı PYD isimli peçete cinsinden cinayet şebekelerinin beyinleri dumura uğratan vahşetlerini insanlığın gözlerine gözlerine sokan tablo. Afganistan, kendileri üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmaya cüret edecek sanal süper güçlerin artık nesiller boyu düşünüp hesap ve kitap yapmaları gereken kan toprağı. Şam, batıyı ve batılı değerleri reddederek samimi olarak Allah'ın dinine yönelen Müslümanları hedefleyen küçük-büyük, uzak-yakın, kuvvetli-zayıf, kurt ya da enik devletler ve örgütlerin ehli sünnet ümmete karşı diğer cephelerdeki rüsva edici mağlubiyetlerinin intikamını almak için, açların, mükellef bir sofraya üşüşmeleri gibi gizli açık bütün imkanlarını ve kabiliyetlerini ölçüsüzce seferber ettikleri kıyamet savaşının ilk cephelerinden biri. Afganistan, kendilerini sureti haktan gösterip, dost olarak tanıtan iktidar sahibi münafık mürtet karakterlerin, Hristiyan, Yahudi ve putperest müşrik mücrimlerle yollarının ve amaçlarının kesiştiğini gösterip, işbirliklerinin haberini veren Sure-i Fadıha'nın, Kur'an-ı Kerim'de münafıkların hallerini ortaya koyması nedeniyle, Tevbe suresine Sure-i Fadıha ismi verilmiştir. Fadıha, kusurları açığa çıkaran demektir. Güncel vakaya dayalı tefsiri. Şam, şerrin, şirkin, küfrün, kin ve nefretin, hınç ve intikamın, haset ve kıskançlığın anahtarı olan Baas nusayri zalimiyle avanesinin cürümlerini kilitlemek için cihat yollarına revan olan İslam fedailerinin de toplandığı Orta Doğu'daki İtikadi ve Siyasi Kilitler Merkezi. Afganistan, milliyetçilik, particilik, üstadçılık, vatancılık, maddiyatçılık yahut şahsi menfaatçılık gibi habis urların İslam ümmetinin bünyesinden atılarak, Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığın gerçek manada ortaya çıktığı haysiyetli mücahitlerin kartal yuvası. Şam, senenin bir ay, ayın bir hafta, haftanın bir gün, günün bir saat ve saatinde bir ateş kıvılcımı gibi olup bereketi kaybolduğunda, Müslümanları ebedi cennetlere davet eden kutlu çağrının tüm yeryüzünde yankı bulduğu cihat mahfili. Afganistan, samimi Müslümanların dünyanın her yerinde adeta bir toplar damar verit gibi kendine çekip bir süre temizledikten sonra bu kez bir atar damar şiryan gibi başta Suriye olmak üzere İslam coğrafyasının birçok beldesine dağıtarak üzerine ölü toprağa serpilmiş ümmetin tevhid ve cihad ile nasıl izzet bulacağını örneklerle gösteren İslam'ın zirvesi cihat yurdu. Şam, malıyla ve canıyla cihad ederek, İnsanların en faziletlilerinden olmak için şiddetli arzu duyan, ülfet ve ünsiyet sahibi gönüllerin hasret giderdiği Vuslat Diyarı. Afganistan, yoksulluğun pençesinde olduğu halde, Rabbani menheç ve ihlas üzere yapılan cihad ile, izzetin zirvesine vasıl olan cennet yolcularının ülkesi. Şam, kıyametin soluğunda tevhid davasının davetçisi ve bu yolda tüm varlığını seferber edebilen samimi muvahhidlerin, emirlerinin emrinde bir ok gibi düşmanın kalbine saplanmak için sıraya girdiği cennet pazarı. Afganistan, her renk, boy ve ebattan, Beni Adem suretindeki robotik cinayet makinesi gibi mahlukatın belki de ömürlerinde ilk kez temiz fıtrat sahibi insanları gördükleri İslam medeniyetinin ve ümmetin hudut karakolu. Şam, yeryüzünde fitneler yayılıp da ortalığın karıştığı zamanlarda nebevi müjdeyle Müslümanlar için istikamet olarak gösterilen güvenli bir liman. Afganistan, muhacirleri bağrına basıp hep birlikte işgalci keferelere karşı aman vermez baskınlar yapan Medineli asaletli Ensar yurdu. Şam, tağutu yıkmak için ne kadar güçlü olduklarını değil, Allah'ın adıyla, Allah Sübhanehu ve Teala için ve Resulullah'ın dini üzere direnip saldıran şehadet aşıklarının otağı. Afganistan, ümmetin hayat damarları gibi olan ilim ehli, yiğit ve faziletli alimlerin Rabbani menheçten hiçbir taviz vermeden tüm varlıklarıyla beraber canlarını da Rahman'a takdim ettikleri şehitler diyarı. Şam ahlaksız Batı'nın devşireceği yüksek çıkarları olmadığından ehli sünnet Müslümanların yok edilmeye çalışıldığı kitlesel katliamları durdurma sürecini diplomasi yüzsüzlüğüyle öteledikleri halde Tawut'un ömrünü biraz daha uzatmak için büyük bir ümitle çaba sarf ettikleri yoğun bakım ünitesi Afganistan, Allah'ın dost doğru yolu olan nebevi menheç üzere istikamete bağlı kalıp sebat eden en üstün keramet sahibi Taifetül Mansura beldesi. Şam, endişe bulutlarının dağıldığı, hüzün gecesinin şafanın attığı, dertlerin derman bulacağı ve Yüce Allah'ın izniyle sıkıntıların sona ereceği bilad-ı mübeşşer. Afganistan sadece cihat alanı değil, cihadın arge departmanı. Şam, demokrasinin, kapitalizmin, bazı örneklerinde olduğu gibi, sosyalist-faşizmin, sosyal-demokrat madrabazlıkların, laik-tağuti sistemlerin hepsinin insan fıtratını, toplumun sosyal dokusunu ve devlete hükmeden gücün ahlakiliğini, nasıl da ifsat ve tahrip ettiğini akıl sahiplerine gösteren dersler ve ibretler levhası. Yahudi ve Hristiyan destekli mecusi artığı Şia-Nusayri müşriklerinin, İnsanlığı ve insani değerleri hiçe sayarak, yüzyıllar boyunca biriktirip irin ambarına dönüştürdükleri kalplerinden fışkıran kinle yaptıkları zulümler karşısında, her bir onurlu Müslüman gibi Allah'ın dinini yüceltmek, mustazaflara yardım etmek ve İslam'ın otorite olacağı bir beldeyi özgürleştirmek için fi sebilillah yapılan, şeksiz, tertemiz bir cihada koşabilenlere ne mutlu! Müşrikler masalarda kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hidayet ve hak üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Rahmet ve kılıç peygamberi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, pak ehli beytine, saygıdeğer asabına ve arzın üstündeki tüm mücahitlere selam olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 23. sayısında yayınlanmıştır.